Efendimiz, dünyevi intiballarla o mezar hayatını muhtelif hadis-i şeriflerde tasvir ediyor. Sümme izaşa enşere, sonra dilediği zaman onu tekrar diletecek. İşte kıyamet, sayhadan vahide, İsrafil'in suru üflemesiyle, yömül huruç başlayacak. Herkes mezarlardan çıkacak o gün. O mezar, şeyde, Ahiret meydanına doğru bir, bir yürüyüş başlayacak. Yönmül hulut, artık orada bitmeyen bir gün başlayacak. Bir ebediyet günü başlayacak. Cenab-ı Hak, onu sonra dilediği bir, bir, bir vakit, yani kıyamet onu yeniden diriltecek. Cenab-ı Hak bize istikbalde önümüze gelecek hadiseleri bahsediyor. Kaf Suresinde de, Ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de hepimizin başına gelecek hadise. İşte insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sen daima ölümden kaçar. Çünkü ilahi bir yolculuk. Nasıl gideceğim? Ne olacak? Neyle karşılaşacağım? Bir takım meçhuller. Ne kadar kaçsa ölüm onu yakalayacak. Onun mülkündeyiz. Onun verdiği rızıklarla merzukuz. Dünya gelişimizi, gidişimizi, anamızı, babamızı, toprağımızı o tayin etti. Külli iradenin muhtevası içindeyiz. ve asıl mühim olan o ölüme hazırlanabilmek. Ve i̇şte burada ölüm sarsu gerçekten gelir de işte insan bu seni öteden beri kaçtığı şeydir denir. İsrafir sura üflünür, sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Ondan sonra yine Cenabak Hayır hiçbir zaman onun emri tam olarak eda etmedi. Yani hayır insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. Bu kadar ilahi azamet tecelli, kudret, kudret akışları demek ki insan yer yer unutuyor Allah'ın emirlerini. Yani kendine göre nefsi tavizler veriyor. Tavizler vererek kendisine bir takım filan mazeretler çıkartıyor. asıl Cenab-ı Hak, külli iradenin içinde bu külli iradenin cüzi irade verilmiş. düzün kullanabilmesi için kalbinin tarakki etmesi Cenabak'ta beraberlik zaruri. İşte la ilahe illallah o da budur. Kalpten bütün menfiler atılacak. Kalpte hiçbir şey bir mekan bir put olmayacak. İllallah o kalpte bütünce ancak cemali sıfatlar o kalpte tecelli edecek. İşte o şekilde insan kamil hale gelecek. Ondan sonra Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'den misal verdi. İnsanın yaratılışından misal verdi. Kabirden misal verdi. Dirilişten misal verdi. Ondan sonra Cenab-ı Hak insan bir yediğine baksın buyuruyor. Bir yediğine baksın diyor. Şimdi kahvaltıdan kalktık. Neler hazırlandı? Kim hazırlattı bizi? E Cenab-ı Hak onları İhsan etmeseydi mümkün müydü? Birçok mahlukat ancak bir tek iki birkaç gıdası var. Bizim ise Cenab-ı Hak o kadar ihsan etti ki bütün mahlukattan istifade ediyoruz. Topraktan istifade ediyoruz. Cenab-ı Hak insan yediğine bir baksın buyuruyor. Yediğine baksın, yediğini bir tefekkür etmek, şükretmek Cenab-ı ne kadar lüzumsuz. O o arı 45 günlük ömründe bize çalışıyor. Hanelerini dolduruyor, ondan sonra 45 günlük ömründe ölüyor. Ambalaj yapıyor, insanlara takdim ediyor. Cenab-ı Hak arıyor, o vazifeyi verdi. Birçok mahlukat, bir süt fabrikaları. Otu alıyor, suyu alıyor. Bir, içeride bir fabrika geçiyor, süt olarak veriyor. Hadi Cenab-ı Hak bazı şeyleri bir şey koyuyor engel koyuyor azimet ilahi düşünsün hadi o hayvanın yaptığını bir sanayi kurulsun bir yerden ot verilsin bir yerden su verilsin süt olarak çıksın evlat doğuyor cana o evladın durumuna göre anneden süt vermeye başlıyor sonra cana biz yağmuru bu suyu biz suyu yağmur olarak nasıl Boşaltırız, boşaltmışız buyuruyor. Yani bir yağmura bir dikkat etmek nasıl ilahi bir fıskiye? Nasıl güzel bir manzara? Hiç birbirine çarpmadan iniyor. Fırtınalarda bile baktığımız zaman beraber gidip geliyor. Şu bir yerde bir musluk gibi akmıyor. Rastık ne kadar bir, bir intizam program. Mevlana diyor ki yağmuru düşün diyor. Bak kainatı oku diyor. Kainat ilahi bir kitap diyor. O yağmur diyor nasıl meydana geliyor diyor. Bütün mülevvet sular, pis sular, temiz sular, tuzlu sular, ekşi sular bütün suları güneş tebahhür ettiriyor. Hepsi yukarıda semada bir yıkanıyor, temizleniyor. Sonra rahmet olarak akıyor. Birçok gıdanın içine gir, onları sen yiyorsun. Toprağın içine, toprağın imbat ettiriyor. Güzel manzaralar veriyor. İşte diyor sen diyor yağmur gibi ol diyor. اِخْرَبِ اسْمُ ya اللَّذِي حَلَقُ adıyla oku. Sen diyor, yağmur gibi ol diyor. Bütün diyor, içindeki menfileri boşalt diyor. Onları flitreden geçir diyor. Temizle diyor. Bir rahmet tevzi et diyor. Sonra diyor cenab Hak, yeri diyor biz nasıl yardık diyor. Nasıl o nebatlar topraktan çıkıyor. Bir ot nasıl çıkıyor? Şöyle yapsak kopuyor. Parmağımızla şey bir toprağa delemeyiz. O, o çiçek, o yaprak, o şey, ot ne, ne, ne şekilde çıkıyor? Orada taneler biçirmişiz. Yoncalar, üzümler buyuruyor. Zeytinler ve hurmalıklar. Ağaçlar, bol bahçeler. Orada da ilahi azameti bir tefekkür istiyor Cenab-ı Hak. İlahi kudret akışları, ilahi nakışları. Hepsi bir toprak terkibinden geliyor bir toprak terkibinden ne kadar, milyonlarca nebat çıkıyor. Düş Düşünelim, o topraktan kaç tane kolorist çalışıyor? Kaç tane dekoratör çalışıyor? Ve nasıl o geliyor? İnsana Cenab-ı Hak takdim ediyor. Hepsi bir tebessüm halinde. Güle bak, tebessüm. Melekçeye bak, tebessüm. Hiçbirine bir cırtlak renk, bağıram bir renk yok. Hepsi bir ahenk, ilahi ahenk. Ve Cenab-ı işte okumak insan da bu şeyde bir güzel bir Allah'a alan cemali sıfatlarla müzeyyen o yaratılanlardan Cenab-ı Hak daha çok insan istidat verdi. Onun daha ötede olmasını Rabbimiz. Istiyor ki cennete layık hale gelecek. Yani kaba, hantal bir şeyin cenneti bir davetiyesi yok. Yani diğer mahlukatın vasıflarından sıyrılması lazım. İnceleyecek, zarifleşecek, hassaslaşacak. Her şeyle konuşur hale gelecek. Her şeyin hal lisanından anlayacak. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a hatırlatacak. Ham halinde yaşayacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her rekatı tekrarlıyor. Bunu hayatımıza geçirebilmez. Yani bunun lafızda kalmaması. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Cenab-ı Hakk'ı bir sela halinde yaşayabilmek. Şükür halinde, teşekkür halinde yaşayabilmek. Peygamberlerin masumluğu hiçbir, hiçbir bir günahı yoktu. En çok ibadet eden onlardı. Malıyla, canıyla en şeye mücadele eden de Neydi? Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri şükredememe korkusu, endişesi. Demek ki bir mümin, daima hamd halinde olacak şükür halinde olacak ve zikir halinde olacak. Dünyada huzur ela bizik layt atminul kulub bilesiniz diyor Cenabı. Kalpler ancak Cenab'a da huzur bulur.